Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi insanlar hepinize günaydın Modern Sabahlar Radyonu'nun haftalığı son iş gününün sabahında Sizlerle birlikte yarınlara bir yolculuk yapacağız Nasıl olacak bu yolculuk? Bugünün haberleriyle yarını konuşacağız Oktay Demirci Fahir Öğünç Stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Anadan doğmanın müziğiyle başladık bugün. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Anadan doğma mıydı? Neydi Full Mountain'ı? Nasıl çevirmişlerdi? Yoksa Kasım'da aşk başkadır mıydı? Anadan üryan diye değişmişti o. Kasım'da donsuzluk başkadır da olabilir bir şekilde ama bir çıplaklığı vurgulayan bir şey vardı çıplaklığı ve tabii ki Kasım. Kasım. Kasım. Tabii. Evet. Dün 1 Kasım'dı. Hiç 1 Kasım Hiç bir Kasım'da hiçbir Kasım'la ilgili espri yapmadık ya. Boş durduk. Efendim de mallığımıza geldi. Çok özür diliyorum ama güzel yani. yorumlar vardı. Ekim'e kadar oldu mu diye sordular. Çünkü olursa ekime kadardı ve dün maalesef Ekim bir Kasım'ın sonuna gelindi. bundan sonra nasıl nereye kadar bunu bilemiyoruz. Sonuna kadar geldim aşkın diyor. Üç isimli adam Ferdi Anoğlu, Üç başlı programdan sonra üç isimli adam da... Ya <gülüyor> çok yüksek dozda başladınız. Ben şey Aa, kaldım. Tabii bana. abi. Çünkü geç başladık Fahir bugün. O yüzden yani ısınma falan diye bir şey... De, o aynen direkt Neydi direkt. modern sabahlar? Rus motoru gibi. Rus motoru. Rus motoru nasıldır? Rus Hemen motoru geç, ısınır. Geç, ha, geç, geç ısınır. Geç ısınır. Geç ısınır Var. Rus dediği herhalde Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Derbirliği'nin Boxer Boksör motor. Motor dediğin değil mi senin bu? Yo, bizim program bence daha pancar motor <gülüyor> tipi. Ucuz. Çok bozulunca da yenisi <gülüyor> alınır. O açıdan pancar motoruna benziyor. Ama e, geç ısınması anlamında Rus motoru. Rus pancarı motoru gibi. Aa, evet o olabilir. Rus çiftçisinin motoru. Yani pancar motoru. Trabzon'da geçen <gülüyor> hafta hani bir post cihazıyla şey e, düğününde Düğün para yapalım. çekmişti ya adam. Evet. Ee, Takim mesafesi haberlerinde <gülüyor> onu verelim 180 lira maliye ceza kesmiş Niye? E Tabii satış yok. Adi, mali adisyon kezmemişim. Mal olur. veya hizmet alınmıştı. Hayır mali adisyon, mali adisyon yok. Mali adisyon yok abi, Ondan açma. Ondan mı kesin? Ege Kayacan olsa o da hemen mali <gülüyor> adisyonu açacak. Ben düğünde açardım <gülüyor> aldım. Ufak bir rakımı koyayım ben kenarda açayım. Bey, Eniş, e enişteler kaçta geldi? Evet, 19.22. Ege Bey evet demeyi unuttunuz. Biraz alabilir miyiz masaya? Bir saniye şunu da açayım geliyorum. Böyle bir şey. Murat Bey hakikaten Murat Köloğlu. Ee, 100 lira şey olan işte bak benim gelin mali adisyon yoksa diye benim, ben, benim bir masaya açılmamış bir masaya yani, o da yani tabii. bir masa diye mi kesilmiş bir masa diye bana kesilmiş bana öyle geldi <gülüyor> büyükçe bir masa ama tabi yani ama abi, şey de olabilir yapmış. yani şimdi orada bir faturada şey yazıyor ya 180 lira karşılığında mal veya hizmet aldım şimdi düğünde mal alınmıyor hizmette sana ne hizmet verecek damat ve gelin hizmet olur mu bunun şey var eğlencesi var orada ne diyeceksin eğlence bedeli olarak İki, yemek veriyor musun arkadaşım sen? Doğru aslında ya. Hizmet, mal hizmet Hep hepsi var hepsi var abi hem mal hem bisey hem mal hem hizmet mi satıyoruz? Hem mal atıyor, satıyoruz hem hizmet satıyoruz her her şeyimize satıyoruz diye ne kadar güzel 180 lira yemiş e, durup dururken canı sıkılmış adam'a böyle bir yani adam'a bir düğün hediyesi verilmesi gereken yerde bu şeyden Hakikaten, sonra 180 lira bir çeyrek altına denk geliyor neredeyse. Durup dururken şey, Apple Samsung'dan özür dileyecekmiş. Özür dilesin. Peki özür yüksek dilesin. sesle mi kısık sesle mi? Ha herkesin önünde, diğerlerde toplanacakmış. Nokia çünkü orada marka belirtti nokta. Nokia da gelecekmiş. Bu ondan sonra. Bir sonra... büyük olarak o da şey so, O da her hepsi hep bir araya geleceklermiş. Herkesin gözünün önünde özür dileyecek. Ne oluyor özür... olay? Ne bileyim? Dur, dünyanın değişik yerlerinde. E, mahkemeler farklı farklı kararları veriyor. Mesela bu da İngiltere'de. Temmuz ayında aldığı karar gereği özür dilemesin. Söz konusu açıklamayı da 48 saat içinde yayınlanmasını istedi. Diye bir şey var. Bu ee, şey değil mi? Yok efendim dokunmatik şeyimi biz yaptık. Yok öbürünü sen yaptın. Sars'ın az gitti. Tabii canım kötü, evet. Kim gitti. kimden esinlendi falan filan. İşte siz bizi taklit ettiniz. Esinlenme de değil. Siz bizim aynını yaptınız falan diye bu Tabii bu şey devam ediyor. Diğer markaların sıkıntısı başlarında dahi yok ya bir tane. Biz de şimdi sıradan insanlar olarak kim bulmuştur? E orada o Steve Jobs dahiydi kesin onlar bulmuştur diyorsun. Samsung'un başında kim var mesela? Dahisi Tabii var hiç mı? Hiç Muammer Samsung. Muammer Samsung mi? Tabii. Yok o bıraktı Muammer Samsung da yani. çok düzgün, çok doğru bir adam ama dahi değil yani. Fotoğrafları var abi Samsung'un bütün binalarında. Ha ben o bıraktı diye biliyorum abi. Yani daha fazla konuşmayalım çünkü yani firma Sonuçta şey ismi yani, yani evet. bu da e, yargıya da ta taşınmış bir yolları aktardık. Akif Samsung babaları hesap makinesi ve saatçilikle başladı o. O zaman ben uzaktan akraba bile oluyorum yani. Smart Fahir oyuncu olarak. Yani gayet... Evet aslında senin de uzaktan bir kuzen olma durumu var. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Şu anda bazı dinleyicilerimiz böyle ekranda <gülüyor> değişik isimleri koyup oradan bir korelasyon bir şey bulmaya çalışıyor. Ben iplerle bağlıyor. Japon ya bağlı. Hanıma haber vermeden ev satmak artık yok. Yok. Ev satmak haram. Bugün Cuma olduğu için rahat rahat bu konuyu konuşabiliriz diye düşünmüştük. Mahkeme eş rızası maddesine dayanarak satış işi Rıza ithal konusu da bugün yine konuşulacak en önemli <gülüyor> konulardan bir tanesi tabii ki. <gülüyor> Rızanız var mı? Yok efendim. Var mı? Yok efendim. Var mı? Yok dedi kebe adam. Niye zaten satamıyorsun? Valla satmış adamın biri. E satar. H A satmış. Iı, tapu kayıtları eşi ve çocuğuyla birlikte aldıkları evde yaşayan ıı, ev hanımı gayrısı sonra ya demiş de, bu dememiş şey işte, demiş. demiş, demiş. <gülüyor> bu evde mi bizim zamanımızda alındı falan deyince ıı, satış iptal edilmiş. Sen Ne kadar satarsan sat o satış yazık geri evi alana yazık. Evet eve alan burada mağdur değil mi ya? Dünya kadar borca girdi falan. Ondan sonra ne yapacak şimdi? Bank Adamı bağlamadı. Yani. Ya ben bu parayı olduğu gibi hiç dokunmadım. Sadece işinden bir 10 aldım sigara parası. <gülüyor> Onu öylesine geri getirsem o da olmaz. Hiç ondan da bahsedilmiyor. Hiç. Evi satın al. Yani HA'ya inanıp da çuvalla para verip evi satın alan evet. adamın mağduriyetinden hiç bahsedilmiyor. Yani. O, adam, o adamla beraber hayallerindeki evi bulduğunu düşünen hanımefendi. Ay bir şöyle olacak. Perde bakıyordu belki kadın şu anda. Gitti Ege gitti. Belki kadın aldı da adam bakıyordu perde. O da olabilir. O da, da değişik olabilir. Yani bir şekilde ama yani orada bir mağdur başka bir görünmeyen adamlar var. Yazık ya. Olaylar da gerçekleşiyor da Ben en çok merak ettiğim şey nerede bu? Hangi muhitte? İstanbul'da. İstanbul'un mı? Ben İstanbul. Mülheim'de diye düşünmüştüm. <gülüyor> Neyse durumları varmış evleri varmış. İstanbul'da Mülheim zaten olsun. aynı biliyor musun? Çok benzerler birbirine. O var. da Yeditepe. Buyurun efendim. Buyurun Fahir ha, Hem sağlığıma kavuşuyorum hem zengin oluyorum adlı köşemizde. Amerikalı Greg Merson biliyorsunuz 2007'den beri bir müptezeldi kendisi. Hmm. Uyuşturucunun her türlüsünü kullanıyorum. Ap, esrar, er, eroin, heroin. kokain, Allah'ım ne bulursanız getirin bana diyen adam. Bir türlü bu e, bağımlılığından kurtulamaması üzerine 24 yaşında... Ee, sevgilisi de terk edince o zaman aklı başına dank etti. Ta ki geçen seneye kadar. Aklının başına dank ettiği ender insanlardan biridir o <gülüyor> Geçen yıl rehabilitasyon kliniğine yatan Greg Mason bu rehabilitasyon merkezlerinde ne yapıyoruz ne yapıyoruz falan sıkılıyorlar ya tamam işte bunları bir bağımlılıktan kurtarırken başka aplar da veriyorlar herhalde. Bir şey soracağım bu rehabilitasyon merkezleri. Evet. Şey mi böyle çok mu eğlenceli yerler? Allah'ım coştuk hayvanlar gibi eğleniyoruz niye bu? vedik bunu hiç uyuşturucu almadan yapıyoruz. Demek ki hayat bunsuz çok daha ya, renkliymiş güzel. falan mı dedirtecek? E, e, e, e, e, e, tabii ki. Hem onu dediriyor çünkü. Süper mi ortam? Orada yani. Greg neye başlamış? Pokere başlamış. Allah. Tabii unutmak için i̇şte adamda, pokerle oyalanmaya kararlar. Adamda. adamda bağımlılık var. Bir şeye bağımlı olacak yani. Ya uyuşturucuya oroyuna ya kumara. Leblebi versen onun da kompetanı olur. Ama yani. leblebinin de kompetanı olunur. Yani ben burada bir önce leblebi bağımlılığını aşma en önemli şey nedir? Leblebi'ye bağımlı, Leblebi bağımlı olunur mu? Otundun arkadaş. Önce bunu kabul edeceksin. Mersin poker sayesinde ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ben bunu biraz nakde çevirdim. Dün poker turnuvasında tam 15 milyon 200 bin liralık ödülün sahibi oldu. Rehabilitasyon mevcut. Paracıkların dedim. önüne geçip de ben bunlarla var ya alayını alırım ki diye. Ne alacağımı düşünüyorum, düşünüyorum. Vallahi paranın gideceği yer belli demiş. <gülüyor> Yapmış teşekkür ediyoruz. Yazık için. verilen emeklere yazık. O kadar o kadar Laka. zaman, o kadar emek Re ama Re hem Re sağlığıma kavuşuyorum hem pokerimi oynuyorum. En güzel şekilde de paramı kazanıyorum demiş. Yiyem, ya <gülüyor> yemiyorum. şimdi İrlandalı mühendisler bir süredir uğraşıyorlardı. Şimdi en son seyahat edenizle şey uluslararası Oktay Demirci. Buyurun, neye uğraşıyormuş? Neye uğraşıyor? Siz uçak kabini konusunda sıkıntı yaşayan çok çok nadir insanlardan çok birisiniz. Çok sıkıntı yaşadım, yaşamaya da devam ediyorum. Ne bagaj koyduğumuz yerlerde. Bagaj yani. koydum dolaba, ellere vay adlı şarkımızda olduğu gibi. <gülüyor> Kabin bagajı mı? <gülüyor> Kabin bagajı. Bizim uçakta hiç şarkımız, türkümüz yok, değil mi? Ne var ya. Uçaklı şarkımız mı? Yok Hı -hı. abi nereden olacak Yok. Ya? Bir dakika. Bisikletli var ama Ha yok. De, aldım başı. Uçaklı de, olması ya. lazım ya bir dakika. Uçak ne? Uçak. Tayyareli olabilir. Ne tayyaresi tayyareli ya? Tayyareli belki vardır da. Tayyareli. Türk sanat müziği var galiba. Türk sanat müziğinden bir eser. Gemilimiz var. Bak, bak gemi, gemi var. Bak gemi var. Velesbitli var. Körük var. Nasıl körüklü var? Körük ne ya? Trenli Aynalı var. Körük bilmem ne falan. Aynalı falan. körük o, ne ya? <gülüyor> o seni dedin. Olma başka kemer bir şey lan. Kemer. Aynalı kemer değil. Kemer, Kö Aynalı, Aynalı körük orada ne? Orada körükten de bahsediyor. Bir... Değişik bir alet. Körük bir kere de. Körük değil körük ne ya? Ne körük, ne? körük. Körük de otobüsü şey. adam körük otobüsü yani. evet. Onda da körük var onun işte yani. Ben onu körüklü <gülüyor> olduğundan web şey diye düşünmüştüm ya. Araç filiküler sistem falan filan şey filiküler evet. Filiküler sistem. Ee, o o var. Ee, şey var ve pis de tram var. Tram var evet. Tren var Ay, Uçak tren yok abi. otobüsü var mı? Otobüs var tabi yani. canım. Nasıl var otobüsü bana bir şarkı söyle. Bu kadar hayatımızın içinde olan şey Otobüs, otobüslerle geliyorlar o o değil. Otobüs. Otobüs. Dur bakayım bulacağım mı? Şey, yok ya bir sek. Aa vapurlu var. Vapur var tamam. Aa, Feridun Düzağcı'nın şarkısı varmış. Uçakmış adı. Fire. Bunu senin bilmen lazım. Özcanım evet teşekkür düşüncüğün? ederim. Sağ olun. Hatırlattığınız Twitter'dan da. Da. da. Keşke biraz da söyleyeydiniz. Twitter'da söyleme yok mu? Hiç var. Otobüslü şarkı Twitter, var mı? Twitter'a söyleme ve söyletme özelliğini kullanıp Hanım gönderebilir misiniz? Neyli şarkı? Uçaklı. Uçaklı Adam var işte Feridun Düzak. Şey pardon otobüslü. Otobüslü var Otobüsünün böyle. Otobüsünün daha çok hayatımızda yer etmesi lazım. Otobüsü ve hususi araçlı. Taksili de var biliyorsun. Hey, hey taksi. Bütün işlerin geçti. Hususi araçlılar da var ya. Yani. Hey. Hani hususi araçlı. Bana hususi araçlı. Velespit ne vardı ya? Velespit'i aldık sen başarılı. sen sen diye, diye içimi kıydın zaten ya. Öyle bir şey olmaması yedir. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya biri körükle başladı oradan vele dedi. O da de adam ye abi. Tuttu. Ye ile vele spit körükten aynı adam. ben hiç. Yardımcım. İkiniz de haksızsınız. Bu karşıdaki Herkes arkadaş. Odalarına. Valla yağyor türkülere hakim dinleyiciler. Neyse. Teyyareme uçurdular diye var evet teşekkür e ederim. Teyyareme uçurdular dam dam dam. Yok o, öyle değildi ya. O başka ee, türlü. Ah Ege e, hak vermiş sana Ozan Bey. Ege Bey haklı. Ozan Bey dediğin Rasim Ozan Kütahyalı mı Oktay? <gülüyor> Hayır hiç alakası yok. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem diyormuş. Aynalı körük de faytona tekabül ederdir. Ya körüklü ve finiküler bir sistem olmasa da gene de bir Gene de bir, bir taşıt ulaşılmış. olarak kullanıldığı için Ege Bey buradan... Aa, Özgen söylemiş bu arada uçak şeyini Feridun Düzey için. Okuyayım mı? Oku. Oku. Hey uçak, hey uçak. uçak. Hey taksinin aynısı. <gülüyor> Feridun Düzey emrahtan çalmış. Beni de al, beni de buralardan götür diye yazmış. <gülüyor> Melodisiyle mi <yazdım>? <gülüyor> Melodisiyle <gülüyor> yazmış? Melodisiyle yazmış. Melodisiyle düz ağaç yazmış. Hangi efendinin şeyi okuyor? Özge Hanım. Özge Hanım'ın Hanım yorumluğuyla. Bir haber yarıda kaldı. Bir haber yarıda bir şey kaldıysa orada var. Bak, kesin bir pis şey vardır. Bak işlerimiz ters gider. Bu haberi bitirmemiz gerekiyor. Ay, öyle şeyler... Yemin Öz... ediyorum 7 yıl beladan kurtulamayız. Otobüsü de evet, söylemiş. Tamam. Özge Hanım da amma meraklıymış. Hayır yok canım şimdi değil. Program içerisinde bitirmemiz lazım. Saatte bitireceğiz ha, diye Bitiriyoruz. şey ama, ama dur ya bir sürü şey geldi şimdi. Gel. Hepsini öbür saatte bakacağız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. Radyo Tümrüt'ü A Stüdyosu'nda Ege Kayacan ve Fahir Öğünç B Stüdyosu'nda Oktay Demirci var. Ve Oktay Demirci ne kadar şanslı bu sabah B Stüdyosu'nda olduğu için. Çünkü Sabreleyin gümbürtüğü cümlesini duymadı. <gülüyor> <gülüyor> ben de, bu cümlenin ardından da şunu da duymadı. Evet açıldım artık. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu cümlelerin Ay. kimden geldiğini tahmin etmeniz için Sadece 10 saniyeniz var <gülüyor> Sadece, evet. ee, dün, dün, Dur değil. bir dakika dur ne ya, ya, Yarım düşün, kalan haberi vereceğiz Yarım kalan haber yalım kalan konular yalım <gülüyor> Bunlar da <bebeleler. gülüyor> bebelele Ege yalım... Kayacan Ege Kayacan O adisyonların <gülüyor> sende ne işi var Sevgili dinleyiciler Ankara'da adisyon rezalatı ne iş var abi stüdyoda adisyon ne? Sayıyor. Olanı, şu anda sayıyor. Allah belam versin. <gülüyor> sizi dinlerken bir <gülüyor> daha... Mali adisyon mu? Hayır bu. hep dinleyiciler şey diyor ya. Sizi dinlerken onu yaptım bunu yaptım. Podcast dinlerken üçleri yaptım falan diye. Bir zaman ben de bir programın dinleyicisi olayım. Ayıp mı ya? Ayıp mı günah mı? Ayıp değil de programın dinleyicisi ol tabii de. Program... Yani ne yapıyorsun abi? Niye getirdin onları yanında? O. <gülüyor> Vallahi vebali boynuna Ege. Ben Yemin edeyim. ediyorum vebali. hangi şey bir göster bakayım. Tamam onlar serbest ya. Ya onlar Bakın serbest. Ona. Oktay Demirci'den demokrasi açılımı. <gülüyor> onlar serbest. <gülüyor> Onları gezdirmek serbest fare. Buyurun dinliyorum ben sizi. Ha, söyle bakayım ne demişler. Bazen çok şarkı çalıyorsunuz. <gülüyor> o mu? <gülüyor> hayır, dinleyici havasına girdi ya şu anda. Bir takım isimler onlarla ilgili bir de ya o bir sürü toplu daşım aracı var türkülerimizde şarkılarımızda bir söyle ha, o kadar. evet onları bir alalım Onu da abi işte. mesela abi. Erdem Bey şeyde onun arabası var güzel mi güzel Doğru. işte hususi arabanın en güzel şekilde ifade edildiği şarkı bravo evet. burada arabadan çok ruhuna şey yapmış vurgu yapmış Erdem Bey ama ruhu yok demiş ruhsuz pislik diye de devam etmiş o ruhu olarak. dedi e son model yerli demek neden programımızda burç yorumları köşeniz yok olmaz mı olabilir özkanım teşekkürler konusu olduğu için cevap veremiyoruz zorundayız onun dışında başka Kara tren gecikir alacağız o zaten tren furyasının başlatan şarkı bile olabilir ondan sonra Şeyde de böyle TCDD'yi aradığınızda şey çıkıyor ne tren gelir hoş gelir mi bekleme şeyi müziği Kara tren Kara tren mi ama orada bak gecikme var bilmem ne var yani olmaz o aslında yanlış e, Okey, ben senin mikrofonu kısacağım sen güzel güzel dinle. Ondan sonra şey yaparsın. Tamam, tamam, tamam. Kapattım. Orada bir gecikme şey var. Aslında kapattım, doğrusu kapattım. tren gelir, hoş gelir. leyley lümü lümü leyi çalsalardı çok daha belki yerinde olurdu diye düşünüyorum. Teşekkürler. Aynalık uçak de... yok ama. Bak Yeteriniz hala hayatta... hayatımıza giriyor. Var, var ya. Ya bir tane Be... uçak var. Ona bakarsan roket adam diye roket tava Roket bir ulaşım aracı değildir. Teşekkürler. Buna bakarsan dediğini niye, niye benim mikrofonum kısmıyor? Bak kısmı? iyice kısmı adamı aç. Kavanozda gibi çıkıyor sesim. <gülüyor> Kavanozdaki adam ortay demirci. Bey <gülüyor> stüdyosundan sonra başıma bu da mı gelecekti? Ee, evet uçak Feridun Düz Aç var. Başka şimdilik Ama akıyor dinleyicilerimizden. Otobüs ara, ara niye yok? Kızım. Otobüs yani şimdi otobüs gerçekçi öyle. düşününce bütün sevenleri kavuşturan sevenleri ayıran şey otobüs. Araba acaba bu arabaya taş koydum demiş mesela. Aa, at arabası onu. taş koydum. Aa, ben bu yola baş koydum. Atarabası kaymasın At diye. Atarabası değil canım o bildiğin pick up. Ben de otobüste eniyorum. çünkü 4x2 olunca arka taraf kayıyor. Taşıma şey amacı. Ben taşıma amacıyle değil. Tekerinin kaymasın diye. Yok, arabaya taş koydum o arkası kaymasın Hayır, diye. Hayır. Ben de otobüse yük olsun diyor. Kaptanın yattığı küçük bagaj var ya kabin kabin bagaj. O oraya taş koyuyor gitmesin diye. Arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum diyor. Yani geri gelecek diye sol yanımı boş koydum diye de devam ediyor. Bu arada Türk. Demek ki Bayağı araç yanı. sol yanın <gülüyor> sol yanını yanı boş diyor. koydum bekleme yapma demek devam ki adam yok. şoför mahallinde değil buradan yolcu olduğunu anlıyor. Bizim türkülerimizde şarkılarımızda e, genelde şey yani araba diye bahsediliyor bütün şeylerde e, motorlu motorlu, motorlu mesela evet. Çeliğin otobüs diye şarkısı varmış deniz güzel bize bildirmiş evet. Ee, ondan sonra otbus geldi durakta durdu bibip mi? Ha ya, vakit yok gemi kalkıyor artık demiş. Gemi çok tamam. var. Gemi var sırada. gemili var vapurlu var ha, her talimde talim var. Günseri çizmeli bak şöyle demiş selam üfürükten teyare selam söyle o yere. Yalnız o, o da da aslında Türkiye öyle diyeyim. geçmiyor yani. Ama istenirse tabii Türkiye formatında da söylenebilir. Huysuz <Gülüyor> vircinin <Gülüyor> şey diye şarkısı varmış Özge Hanım hatırlatmış. Otobüsüm kalkıyor karşı yakaya. Var mı? Konaktan kalkan otobüsler. Herhalde. herhalde. bir ihtimalle var. Herhalde. Oldu. Ondan sonra e, de, demir yollarının şeyi de söylenmiş. Ne dedik ya? Demir yollarının tren gelir hoş gelir çalıyor sanırım. Sen ne dedin? Ege yanlış diyor. Ege Karateren diyor. Bir arasak diyor ben, ya demir yollarını. Bir arayabilir misin Ege'ciğim? Kaç ya, telefonu? Şimdi sabah, sabah şey diye çıkma, adam çıkmasın karşımıza. Ya bir şey sorar kapatır en kötü Ek sefer koyuyor musunuz diye sor, tamam mı? Genel değil mi? Konya'ya de, Konya. Oradan YHT ayrıntılarını alabilir miyim falan? Tcdd'nin adresine ya. Tcdd'nin telefonunu arıyoruz. Okta adresinin ne yaptı? Gidip bir bakıp gelir mi? Biriniz aç diye gitsin, biriniz de tcdd'ye gitsin. Faiz, senin internet anlayışını çok çok seviyorum. Dur bakayım ya. Ada Pazarını arayayım mı? Ya birin birinde hepsinin aynı canım. Tamam, gerek yok şimdi. Niye aradın? Mı? Açılır mı açılır falan bir orada bir e zaten şey. zaten açılsın olur. diye adam'a sor dedik. Hatları ya? söyler, şey olur, reklama girer, bir şey olur sonra ne terörist durumuna reklamı. düşeriz. Valla durduk yer hakikaten bizim de başımızı yakmaya gel. Neyse var mı başka? Var, Çünkü bak ya. şu an 3 dakika daha vermezsen poşumuzda tamam, evet, bela, sen, ben bela, bela dön, gelecek. Dön, dön tekrar, Abi, benim ama... Türkülerimizde şarkılarımızda eksikliğini hissettiğim başka şeyler de var yani o konu söyledim tamam, o da, kapanmadı. Bence hayatımızda bu kadar yer etmiş telefon da çok az var. Nasıl yani. mektup var da telefonun şarkı var mı? da yani bütün... haberin var mı? Soruyu o değil anlamadım. değil mi? Hakkı evet. da yani. <gülüyor> sorumuzu anlamadım. Takvimli bak. Takvimli var. O çok güzel. Soruyu anlamadım. O olur mu? Az önce söylemiştik. Ee... Takvimlerden <gülüyor> haberin yok mu? <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Üfürükten Teyya'yı selam söyle o yer Grup Vitamini şarkısıymış. Hatırlatmış. Ya gün Ya Grup söyle. vitamin ama o sonra da şey yapmış onu. Ya olsun şarkı mı şarkı, şarkı abi. Şarkı mı şarkı. şarkı Eyvallah. Şarkı Eyvallah. Eyvallah. Evet. Ama mesela hakikaten bir nesil Mektup yazdı çok güzel mektuplu türkülerimiz var. Bir tane mektuplu türkü söyle hemen Kara Mektup gecikir <gülüyor> belki Kara Mektup ya. habbesi İşte yine yakmış yer mektubun ucunu. Olmasa mektubu Ondan sonra Devi daha daha de, haberim var mı? falan diye <gülüyor> telefonla büyüyen neslinin niye hiç şeyi yok. Hadi Telefonla işin gelmiyor. İçinde ufak tefek parmakları içinde. Ufak defek, var. Abi. Ufak defter. Bunu saymıyor parmak. musun? Yani 1945'ten <gülüyor> çağdaşısı geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu niye saymıyorsun abi? O var, o da var. Var. Hepsini yapacağız. Telgraf zaten. Aa, Telgraf bak ne kadar güzel. Telgraf var. Ama şeyli falan vardı ya. İşte bu Facebook var Facebook var. İnternetli var mı? İnternetli var, i̇şte. kişi var. İnternetin geçti ya İsmail YK yapmıştı internetli. Şey çok güzel hareket yaptı. YK, Serdar Facebook. Ortaç. Ne? E, attığı mesajları teker teker silecekmiş falan. Hem eğlenceli bir şarkıydı SMS gerçeğini de şarkılarımıza evet, sokmuş oldu. Ama telefon yok. Her ikisinin elinde telefon, başka bir şey yapmıyorlar. İşte vapur, vapur varmış. E var ya işte 9:15 vapuru. Mı? 9 değil miydi bu ya? 8 15. 8.15 de Ondan sonra saatler, bir saat ileride alınınca otomatikman 9:15 vapuru. <gülüyor> Ekseper albümünde. Denizcü sevenler otobüsünden inersen ilk durakta dönüş yok asla. Aa, aa şey Hangi var şarkı ya. bu. Kim şarkısı bu? Sevenler otobüsün. Yolu ya, öyle sevenler, bulamazsın. Öyle <gülüyor> <bulundan> <gülüyor> geçen tüm dolmuşcularla elbet bir yerde buluşurlar. Aa! Bir dinleyicimiz şey göndermiş. Bir dinleyici tırnak içinde. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş Hah, beni ne hatırla. Ne kadar güzel. Ama Anladın o erkek telefonundan Hadi bahsediyor. Her, her telefona sen çık, her kapıya sen koş beni hatırla. hatırla. Ben bu yayın Kuralları klavuzuna bir bakıyorum. <gülüyor> Söylenen her şarkıyı söylemek zorunda. Alo mısın? <gülüyor> Rahatta <da gülüyor> mısın? Bir başına yana, uzakta, uzakta mısın, mısın? Kalmadı hiç. Bende nota. Hadi telefonu aç da konuşalım aman diye devam ediyormuş. Ya Biz burada gel. ama cep telefonu oldu vurgulanmıyor. Evet. Her ama... telefonu sen koş dediğin evdeki, evdeki telefon, telefonlar telefonu yoksa telefonu koşulmaz. Yapsın cebindeki telefonu niye koşuyorsun? Manyak Sonundaki mısın? Manyak. Manyak diye bitirsen, Arkadaşım hayır. bir saniye baştan alabilir miyiz? Başka neler var? <gülüyor> Bak çok otomobil gittim. uçar gider. Murat otomobil, Beyden Timofiy uçar gider diye geçer. Faiz senin yarım haberini bir şey yarım, yarım, yarım haberler yarım haberler benelim yani no Faiz ya, veremem kesinlikle dinleyicilere söz verdim Uğursuzluk saat 10:00. Uçaklı getirir Faiz yarım haberle aklınızı meşgul etmeyeceğiz tamamlayacağız dosyayı kapatacağız. Neydi ki yarım haberim benim uçaklı bir şey uçak mı uçaklı oradan girdi. Oktay gelin. en son uçağa ne zaman bindi falan ha kabin kabin kabin, kabin bagajı demiş kabin bagajı. Ha, doğru, kabin bagajında kalmıştık. Artık kabin bagajı skandalına son. <gülüyor> hatırlama acımızı, adlı köşemize hoş geldiniz. Programımızın yarısını oluşturdu. Haberi hatırlama acımızı. <gülüyor> <gülüyor> bu olay bir hastanede yaşa çok sevindim, şimdi Kolu doğru Hatırladı. <gülüyor> Kapıyı mı İrlandalı mendis John Power, uçak yolcularının artık rahatını ön plana da tutan ilginç bir çözüm buldu. Ne yapmış? Tabii cümleler ben saçmalıyor olabilirim de. Koltuk altı mı? Jack Doka adı verilen giyilebilir çanta sayesinde artık daha da rahatsınız. Farklı büyüklüklerde 14 civi e <gülüyor> bulunan çanta. Üstü. başka bir şey değil. Hayır ben. Defa çanta. Ya mantı. Monto, <gülüyor> o. Yandaki sıkıştı. Mont bu bakın. <gülüyor> Mont bu. Ay, dur. 15 kilo'ya kadar yük taşıyabiliyor. 14 cebi bulunuyor. Ee, üstelik... Cep başında neredeyse 1 <gülüyor> <bir> kilo. <gülüyor> ee, üstelik katlanıp el veya sırt çantası olarak da taşınabiliyor. İyi. Ayrıntılı Güzel. bilgiler ne için bizleri arayabilirsiniz. Bir de var mı? <gülüyor> Benim soracağım iki soru var bu konuyla ilgili. Ve başka rengi var mı? <gülüyor> yok ya siyah siyah yapmışlar çok çekin ya. Bu şey eşof sauna eşofman var diye. Sauna eşofmanı çöp poşeti giymiş gibi. İşte onun gibi diyorum işte sauna eşofmanına şey yapmışlar. Hiçbir ma mal şeyden de kaçınmamışlar oktay masraftan. Hiçbir masraftan kaçınacak kadar zengin değil. Evet. <gülüyor> İrlandalı bu bilim adamı. İrlandalı bobo. Dayak yemiş ondan sonra. O i̇şte zaman çok teşekkür ediyoruz karşı. bu haberi tamamına erdirdiğimiz için. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Buyursunlar efendim. Valla... Valla Oktay Bey gene hamam... Yeminli. Yeminli başladım anonsu. <gülüyor> Yeminli anonscu. <anımsa. gülüyor> e, yani yağyor ya hakikaten. yani Nasıl dinleyicilerimiz... M nasıl açmış şarkıya. E, yani Ulaşım Araçlı şarkıya açmış. Yani e, Hande Yener'in Havaalanı şarkısı demiş mesela Burcu Hanım. Uçak o gemi e. tren bir araba fark etmez. Aa. Bak, bak, atın atın var doğru da. var uçan Gideceğim tek yer havaalanı Aa, Bana evet, doğru. lazım bir yanım Yaşam pop alana Pop ha. olan... <gülüyor> <Vallahi> programcımızdır <gülüyor> <gülüyor> Otomobil uçar gider falan Ondan sonra Ezgi'nin günlüğünden Orada hepsini sayıyor zaten Hande Yener ya Boş versene Hande Yener'i geçti. <gülüyor> ezgi'nin günlüğünden eksik bir şey mi var mı demiş Nila, Nila Hanım Eksik bir şey var mı derken Bir durum mu var eksik diye bir, bir şey, şey mi var, var. Demek, ne, mi? Kalksam duraktan dolmuş gibi Ah dolmuş ne kadar güzel çok yani, güzel ya dolmuş demiş ezginin günü Haluk Levent'in e, yeni, A, yeni Levent, doğru telaffuz eder misin Türkçe'mize cezai varcıyla ilgili bir şey <gülüyor> bir oyuncak gemi yaparım kara kara sayfalardan uçak yaparım alır seni kaçarım İyi, yakalarlar yok, <gülüyor> yakalarlar Haluk Bey ondan sonra e, falanlı filanlı konuşmalara girelim bundan sonra konuşursam e, Ancelino Cüllin'in sağlığı e, gayet yerinde ama ne kadar Maşallah güzel haberler böyle. Ya. Güzel haberler verelim biraz da. Dedikodulara üzüldüm. Sağlığım Türk gibi. Sağlığım çok iyi. <gülüyor> Türk gibiyim demiş. Bu arada Ankaralı migren hastalarına da ben arada bir çağırdı bulunayım. Bu aralar bir artış var mı diye bir sorayım ben. Onu da devirden cevaplarla. İki şart var yalnız. Havalar mavalar falan filan. Her gün her gün bir şeyler oluyor mu dinleyicilerimize diye soruyor. Oluyorsa az, Azdın mı gene? Migren olması Ağla, lazım. Bir şeyim yoktu. Bir de Ankara'da olması lazım değil mi bu soru? E, çünkü <gülüyor> ya, e, ben de İstanbul'da bir de şeyi de istemiyorum. En işlemde de var gibi bir yorumu da. Yani tabii ki çok önemli değerlendirmedir ama e, aradığımız cevap o değil. Buyurun efendim. et Modern sabahlara bu <gülüyor> konuda da yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Haberlerle devam edelim isterseniz. Ya haberler. Angelina Jolie sağlığı iyi dedin ama kocası Gil Brad Pitt'in hiç sağlığı değil tipi kaymış. Ne olmuş ee, Çünkü ünlülerin son tercihi şeyine ne derler ona akımına kendisini veya zıbın giymek artık moda ünlülerde. Ne zıbın yapıyor dediğimiz zıbın Brad Pitt alttan çıtlamaz mı? Zıbına benzeyen. Vallahi tam böyle zıbın gibi dedim zıbın... Aa, zıbın çıt çıtlı olunca çıt çıt zıbın Apış arasından çıt çıt tanır. Yok ya <gülüyor> o herhalde kıyafetin şey o. Yani çıt çıt fermuar da olabilir. Ya ama zıbın deyince Oktay benim Apış arasında adı. fermuar riskini göz, göz alabiliyor, alabiliyor musunuz? ben -be alamam. Çok tehlikeli. Hmm. Erkek zıbını mesela kadın zıbını... Fark et belki öyle bir şey de olabilir değişir yani. Düğmeli modellerimizle hizmetinizdeyiz. Düğmeli olabilir. Düğü, ne düğmeli düğmeli diyor Oktay Demirci. Valla aklıma sadece her şeyin türküsü gelmeye başladı. Yani rahatsız konuya girdik. Vallahi yemin ediyorum lütfen Bin ya. geceden o faal. <gülüyor> Konudan değil de evet. Kate Moss, şarkıcı Kate Moss. <gülüyor> mı? efendim. Tabii şarkıcı Kate Price. Cheryl Price mı? <gülüyor> Zıbın'dan Jessica bahsederken Zıbın'e zıbın'e navdan Tabii canım zıbın'e de fon, fon yapalım Bu çok güzel bir zıbın şarkısıdır of of. Ne olmuş şimdi ya Zıbın, zıbın modası şimdi bu böyle herkes Sokaklarda mokaklarda falanlı filanlı zıbın giyiyor Brad Pitt'in de üstünde Erkek siyah. zıbını yalnız hakikaten çok faydalı olabilir Dün şimdi nasıl dün nasıl bir dakika ya nasıl faydalı olabilir yani Neye faydalı olabilirdi? Ben şimdi şöyle bir manzara anlatayım size. Dün e, giriş masalarımızdan birinde bir beyefendiyle hanımefendi oturuyorlardı. Tamam. Böyle hararetli bir sohbete dalmışlar. Tebir değil mi? Eee Tebirde şarap içiyor. t 8de T8. T8. T8 tamam. Etrafındaki masalarda da hanımlar oturuyorlar. Tamam. Onlar da keyifli bir sohbete dalmışlar. Ben de şöyle bir nedir durum diye şöyle bir çıktım. O beyefendinin e, eğilmek suretiyle düşük pantolonluyla Biraz da irice bir beyefendiydi. Ee, Çatal o, mı? Çatal. Oluk. <gülüyor> oluk. Ama böyle çevirsin tabii ki verimli olur. Çünkü hep alüvyon Yok. hakkı için. Niye eğildi bu arada? Ne oldu yani? Hanımefendiye hararetle bir şeyler anlatıyor. Ne yaparız, ne ederiz falan filan derken en son Serkan'ı masalara battaniye <gülüyor> dağıtmak için. Hemen ona verme. İlk önce etraftakilere ver falan dedim. Ondan sonra adam aldı sırtına da atmak yerine o da durumun farkındaydı ama herhalde şey yapamıyordu. Konunun hararetinden. Birine battaniyeyi koydu. Yandaki kazılar da böyle iştahları açıldı birden. <gülüyor> Tabaklar duruyordu çünkü böyle. Abi olsun yani. Ama oluk. zıbın giyseydi mesela o adam. Hiç istediği kadar iyisin. Hiçbir şey açılmaz. ya şey Seray'a görmez. döndürdün oluk. yani alüvyonlu topraklarımız. <gülüyor> Seray etkisi altına. Oluk da görünse yani neşeli neşeli bir şey anlatıyormuş. Esas o, şey gündüz Obruk diyecekti de o oluk dedi. ben gündüz, T2, T2 B'de gündüz depresyon masası vardı <gülüyor> öyle söyleyeyim gündüz yani o adam yani adamın değerini bileceksin iyi ki sıcacık sıcacık tuttunuz mu adamı adamı sıcacık tuttuk adam ısınınca sohbetin havası da değişti büyük ihtimalle çevredekilerin iştahı açıldı Manzara değişti çünkü orada. Birek Biz o... demedik ki vadi manzara <gülüyor> var dememiştik kimseye. <gülüyor> bir bahar havası satışlar da artmış battaniyeden satışlar, tabii, sonra. Tabii, Hemen faiz. Zaten oradan görüyorsun saat kaçta dağıttınız battaniyeleri? 7 çeyrek. 7 çeyrek bakıyor. 7.16 satışlar. Ani bir çıkış. Evet, ee, teşekkür ben ederim. zıbın giyerim bu arada. Esas zıbını ben giyerim. Sen de bir İki şeydi. sert açıklamadan sonra benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Valla bir zıbın olsadır. Gerçi işte şey gibi duruyor böyle boya badana yaparken. Zıbında tek sıkıntın içine giyinmek zorunda kalmıyor. Yani şey içine sokmak zorunda kalmıyor. Hayır zıbında. Pantolonun üstünden çı yani. Zıbında benim tek sıkıntı bir Abi, şey yani. falan da git. çok sıkıntısı zıbın ya. Ay, ama çok kolay. İndir pantolonu hop o zaten fırlar. Hayır. Elastik oluyor. İndirmiyorsun şey. hop zıbın açıyorsun. Aç zıbın kapa zıbın. Nasıl düğmeli mi bu? Düğmeli de Çır demede tekrar. Yani Ya uzun eski koboy filmlerinde vardır ya. Onlarda bir kapak ha, arkada sistemi, arkada kapak sistemi. kapak sistemi vardır ya. Ha tamam. Evet. Yani onun gibi herhalde zıbın dediği. Zıbın işi. zıbın olmuyor ki o zaman canım. Zıbın O da zıbın. ona tuluma girer. O i̇ç tulum. tulum, iç içlik, içliğe iç, iç girer. <gülüyor> Ama neyse ne <gülüyor> işte yani. bunu giyip herkese göstermiş mi? nasıl şey yapmış? Vallahi çok çirkin ya. Acayip çirkin yani. O güzel adam gitmiş. Bol formda vücudunun hatlarını belli etmeyecek şekilde üretilen yetişkin zımınları ünlüler tarafından kapış, genellikle kapış alışveriş gibi günlük hayat rutinlerinin yerine getirilmesi sırasında tercih ediliyor. Yetiş Günlük hayat rutininizde sizleri de aramızda görmekten gurur duyarız. <gülüyor> Günlük hayat rutinini Hollywood kızları kendileri mi şey yapıyor? Doğalgazını mesela kendi mi alıyor Brad Pitt? Ya Günlük... ben onu hep çok merak ettim var ya ben kaç kere doğalgaz sırasına girmedim. Ulan millette gelip alıyor mudur böyle falan filan diye. Banka işim var diye çıkıyor. New, York, New York, Banka New işim var evden çıktın ben. New York metrosunun benim bildiğim kadarıyla 5. E, şeyinde durağından binerken orada şey var hemen. Doğalgaz alınacak yer var Aşağıda abi. değil mi? Hmm. 42. caddedeki de 24 saat açık. Evet oradaki 24 saat. Bir de şeyde açıkmış. Grand Central. Oradaki istasyon. Şimdi Onun hava atmayın başka harcım, şey... Amerika bilgimiz yok diye. Yok sen <gülüyor> de bir şey diyebilirsin. Doğalgazı internetten de çalışabilirsin. Lincoln ternesi. Caddesi de mesela. Lincoln Caddesi Park Avenue bulvarı numara 72A. Bak süper oldu. Şu anda yalnız ne doğal gazlı halleri var ne şeyleri var öyle söylersin. Nereden nereye ee, doğru vallahi New York'lıların ve New Jersey'nin yanıların. By New Jersey'lere ne deniyor ya New Jersey, Jersey New Jersey Jerseyci'lar. Jersey, Jersey, Jersey diye mi geçer? Bak şimdi adam gitti nasıl baktı zıbının modelini aldı. Sibelcan'ın başına gelenler. Sibelcan'ın pişmiş başına... tavuğun başına gelmedi. Pişmiş tavuk bir puan. <gülüyor> Ne? Yine diyet mi? Kış diyeti mi? Yok ya kış diyeti değil. Sibel Can'ın e, emniyeti... Ama yine bir diyet ödemesi var yani. Vallahi e, dün emniyeti gitti. İstanbul Mali suç, Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü. <Gülüyor> o senin de mali adisyon açmadığı için. <gülüyor> Ticaret Bakanlığı. Amerika'dan lüks otomobil... E, ithal edilmiş. Sahte evraklarla ithal edildiği anlaşılınca el konulmuş. Sibel da bunlardan biriymiş. Eyvah eyvah. Mağdurlardan o biri. onun bindiği araba var ya Oktay. 43 of. lüks otomobilden biri. Öyle araba, arabalan gittim demiş. <gülüyor> arabalan gittim. Yayan döndüm. Yayan döndüm demiş. 43 lüks otomobil. Ee, sahte evrenle düşük beyan, mali adisyon yani problem öyle diyebilirim size. Ben de size. düşük beyanı düşük bel olarak anlıyorum. Sahte beyan ve düşük belden dolayı. El koymuşum. Ne yapılıyor bu el koyulan arabalar? Orada biniyorlar herhalde arkada ne yapacaklar? Ne bileyim cezasını ödüp alıyorsun. Cezasını yani. ödüp... <gülüyor> <gülüyor> cezasını ödüyorum alıyorum geri alıyorum. <gülüyor> Ne yaptın? Mesela uyuşturucu falan da yakalıyorlar ya. Onu, onu tankerlerle eziyorlar. Yok o CD'leri CD eziyorlar. Tankerle eziyorlar. Tos haline getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> CD'lerin arasına serpip şey geçmiyor mu? Börek mi yapıyor Oktay? Silindir geçmiyor mu üstüne? Hayır canım. O şeyde mesela cezasını diyor adam alıyor tekrar oradan uyuşturucusunu. <gülüyor> Tabii. Cezasını dedikten sonra hiç şey yok ki medalo demişik diye geziyor adam onu. Lüks arabaların üstünde herhalde tanker geçmiyoruz şey yok. Bunları da ezelim. Ne yapalım bunları ezelim mi bunlar? 7 emin mi veriyorlar bunu? Da? Ne yapıyorlar? Yedi ya? emin olacağım ben ya büyünce. 7 emin olmak için, 7 emin olmak için çok güvenilir bir insan. Acayip güvenilir. Hayır önce. bir depo olması lazım ilk şart bence. O. İşte tam benim olmam gereken meslek ya. Doğru senin depon yok ya Ege'ciğim sen depo sahibi olabilirsin Ben Sabahtan sana depo ben sahibi evden, olamazsın demedim Yedi emin olamazsın dedim Depo zaten hepsini ısıtmakla uğraşmam Orada küçük bir ofisim olur Sen bir yere hepsini Ufa kurcalarsın ufakarım. Hiç öyle şey yapmayacaksın Hiç bakmayacaksın falan Aa, Evet yedi dediğin hiç kurcalamayacak Hiç kurcalamayacak Sen ne yapacaksın <gülüyor> Bıla bıla ben bakayım bir bakayım Doğru onu olamayacağım ortaya çıktı Araba geldi <gülüyor> Buna ben değil bu kurcalıyım <gülüyor> Eve götür. Bürge ya bak ben de bu da bugün geldi. Ama bir de hep lüks araba olmuyordur orada. Çırçır makinesi 7 tane falan gibi bir şeyler oluyordur. Onun da bir tanesini kovaladı. Sonra Ege Bey kolunu çırçır makinesine kaptırdı böyle. <gülüyor> Bolalanka'nın göbeğinde çırçır makinasını nasıl kaptırdın ya Ege? Ya of. <gülüyor> Olabilecek anıysında uzun bir sohbet alır. Abi ne bileyim işte orada bak, buradan mı çekiliyor diye. Mazotu nereden girer derken horn diye bir alet Mazotu çok... nereden girer? Bak mazota gider. Evet Oktay Bey buyurun. Buyursunlar. Neler bayağı oluyor neler bitiyor dünyamızın. İndirim varmış bayağı ya. Bir bayağı indirim var. Bayağı. Bursa'da yarım asırlık Bursa'nın yarım asırlık simgesi nedir? Çınar. Çınar mı? Hamam. Dur. Yarım sana. asırlık. Kestane şekeri. 63'ten beri hizmet veren eski nokta nokta. Since İskender. 1963. Son yolculuğunu gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe. E, yaptığı açıklamada bugüne kadar ulaşımda kullandığımız mevcut nokta noktanın ne olabilir? Tramvay? Şimendifer. <gülüyor> Şimendifer neydi? Aa, Aa, biz ne, anlatır ne? Oh, bir, ya bu şey işte onun değişik bir modeli. Teleferik ya teleferik. Aa. Niye kaldırmışlar ben anlamadım Yeni Yenisini almışlardır. Yo bitti gitti diyor. 4500 metrelik eski teleferinin yetersiz kaldı. Yeni hat 8500 metre olacakmış. Yani Oktaycım bak yenilemişler gördün mü? E, yani, teleferiği niye kaldırıyorsun abi? O kullanılmıyor mudur 8500'de? Yani o kabinden bahsediyorum ben. Teleferik onun adı değil mi? Yoksa o sistemin adı sistemin mı? Sistemin adı. Yeterli Oktay Bey. Arka arkaya 8-9 soru sordunuz. <gülüyor> Oktay'ın cevap şeyle bit bit bitmeyen yani. sorular. Sıhhat cevap veriyorum. <gülüyor> bitmeyen sorular. Yani aykırı sorular. Ondan sonra üzülmüş Bursalılar tabii. Yok demiş. Yok deyince herkes böyle bir <gülüyor> Dağ, dağılmışlar. Oracıkta da dağılmışlar. Geçmiş olsun diyoruz Bursalılar. E, kadın erkek ilişkileri. Teleferiğe bindiniz mi ya? Have you ever teleferik de vardı ben çok. Baltovada. Şatkan. Ben de bindim. Ben bindim. Nerede bindim Fahir? Barselonetta. Da doğru Barcelona'da bindim vallahi. Barcelona'da bindim. Tabii. Nereden o... nereye gittin? Barcelona'dan çıktık. Bak 3 <gülüyor> kişi, kişi. Teleferiye bindik, vapura bindik, taksiye bindik. Kaç bölüydü? Kaç bölüydü? Adam başı 22 euro verdik oktay. Ama sizin Barcelona kartınız vardı. Ya şeye bindik işte Bak Barcelona'da o şeyin üstünden geçiyor, Limanın üstünden artık neyse oradan oraya. Baya da güzel yani. Baya baya. Teleferiğin yani. en güzel tarafı yandan bir inen sen çıkıyorsun bir tane inen geçerken o bir sallanır. Orada bir heyecan olur. <gülüyor> Ben el sallanır Asasç basapam. Yani şey. bizim dük şeyin dükkanımıza döyüyorum ya. Stüdyomuzda kamera yok. Ege Kayacığ'dan teleferik sallamasını bir gösterseydi size. Şöyle inerken şöyle bir... Yani adamın birazcık memeleri olsa ki keçi memeleri var. O keçi memeleri <gülüyor> var Biraz <ya>. sallandı. <gülüyor> bir sallandı sağa sola şöyle. <gülüyor> <Dibemizi> nasıl <gülüyor> hayal ettiğimizi anlıyorsunuz. Ben, ben de ne hayal edeceğim. Yıllardır Yıllarca sinirleriye paylaşıyorum biraz ya. Birazcık memeleri olsa. <gülüyor> yani, yani, daha, yani vallahi olur yani. <gülüyor> Hayır <gülüyor> daha iri yani? memeleri ben de olsa dedim ya. Fahir düzenli trafi olsa bence daha hoş olur. <gülüyor> Kirli sakal yerine. Ağız stüdyosunda ısı yükselmeye başladı sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Vallahi. Zamanında iyi ki şuradan yer almışım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben stüdyosundan valla ya iyi ki girmişim şuraya Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Anadan doğmayla başlayan Modern Sabahlar Dirty Dancing ile bitiyor pis, pis danslarla bitiyor <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. ya biz neyi unuttuk neyi unuttuk gene bak e, şey yani gerçekten büyük hatamız ama artık haftaya mı öbür haftaya mı telafi ederiz e, bu Pazar günü e, ne var Gençler Birliği'nin ne maçı var? Oktay bir bak bakalım bu Pazar. Ona bakıyorum Fahir günü, e, Elazığ Spor ama tam adıyla Elazığ Spora bir şey olması lazım. Sponsor tipi bir şey mi olmuş? Ya ona böyle tam böyle sağlam, kallabi bir adı var. Bilet mi verecektik? Var. Ona bilet verecektik ya. Ama Aynen. hala da verebiliriz. Süremiz var. Süremiz var. Unuttuk. Yani oktay unutmayın. E o biz Twitter'dan duyuralım. Twitter üzerinden de şanslılara ulaşmış oluruz. E, işte, Gençler Birliği davetiyelerine. E, Pazar Oradan günü güzel var. bir maç seyret seyretsek ya. Evet hafta sonunda SB Elazığ sporu konuk ediyor. İşte o SB <gülüyor> dediğini. <gülüyor> SB. Bu da isim veremiyoruz efendim. SB. Valla... E... Gençler Birliği'nin durumu şahane. Şahane gidiyor Gençler Birliği. Tabii, maşallah. Maşallah. maşallah. Tabii Nazar etmiş. Bu işin gene güzel bir anında şahit olmak isteyen dinleyicilerimiz Twitter'ı takip etsinler. Et modern sabahlardan sorulacak soruyu cevaplasınlar. Davetiyelerini kazansınlar. Davetiyelerini kazansınlar. Bu konuyla ilgili. Bu ihmalde bize yeter. Bu ihmalde bizi affedersiniz kapak olsun. Yani özür diliyoruz. Özür diliyoruz anlamında. Saat kullandım. 16'da pazar günü maç. Gençler Birliği Elisir Spor maçına. ABT'ler evet, Kapalı da güzel güzel gidelim seyredelim diyeniniz varsa neden olmasın diyorum. Bu şans ayağınıza kadar geldi. Bir daha da zor gelir. Sonraki maçı yani Çünkü bir daha Elazığ Spor maçı ne zaman olacak? İkinci şey de o da Elazığ'da olacak yani. 11. haftada Gaziantep'e gidiyor Gençler Birliği. Sonraki haftada da Beşiktaş Ankara'ya geliyor Gençlerbirliği. Birliği. Yok ya olur mu? Olur Oktay olur. Biz onları değerlendirelim. Onları olur. değerlendiririz sevgili dinciler olur mu? Sivas Spor geliyormuş gençler biline. Onlara bakacağız. Sevgili sabahların sonuna geldik. Yarın sabah tekrar bölümlerimiz var. Ama derseniz ki tekrardan tadalamayın Canlı dinlemek istiyin O zaman. O zaman sıra bakmayı da pazartesiye pazartesi kadar sabah. beklemeniz lazım yani. Esprilerimizi şakalarımızı hafta sonu boyunca internetten bulacağız ve pazartesi sabahı en yeni internet esprileriyle karşınızda olacağız. Komik YouTube videoları da dahil olmak üzere. Kedi, kedi, kedi, kedi videoları kedi, özellikle sevenler. Ve, bebek, bebek, bebek, ve tabii ki bebek. Zenci bebek Gülen bebek. bebek, bebek. bebek, bebek. <Gülüyor> <Gülüyor> bu, arada bu arada sorumuz da. da şey olsun Twitter'dan. Spor, Elazığ Spor'un başındaki SBN. Heh, çok güzel soru. S.B. açılımıyla bitiriyoruz. takdirleri topladım sevgi dinice inanamazsınız. Oktay Demirci şöyle elini. hay senin ağzını öpeyim dercesinin elini uzattı. Ben de az terk etme zamanım geldi. Ne yaparsınız? Best videosuna mı geçersiniz? A'da mı kalırsınız? Bir dakika olur mu? Çok özür dilerim. Veda etmeden önce 3 Kasım'da etkinlik etkinlik Ankara yahu. 3 Kasım yani yarın. Yıldız rotarak'tan düzenlediği if performance sol'da parti de var. Bu Toyz Night, Night if performance sol'da bu partinin geliri de çok Bizimki değerli de bize... yerlere... hayır, hayır, tabii ki çok değerli de. yerlere aktarılacak e, verilecek. Ona da e, katılmak. E, gayet öyle. uygun olur sevgili dinleyiciler. Ya hafta sonu planınızı yaptık. Daha ne istiyorsunuz ya? Hakikaten hani yani pazar günü isterseniz biraz da entelektüel olacağım derseniz OTTÜ'de Oktay Demirci ve benim moderasyonlu. Ya buna... beni niye moderasyona kimse almıyor ya? <gülüyor> Allah'ın adını verdim ya. Niye ben bir moderasyonu... Bir duyursaydık ya. Bir gün mükemmel bir gün olacak...